Usta, iyi ki bu makineleri almışız. Kumaş yılan gibi akıyor altında. Hmm. Kasap Hamdi'nin gömleğini bitirdim. Düğmelerini de dikip teslim edeceğim. Hmm. <gülüyor> Sabah Pele geldi. Pantolon diyor, başka bir şey demiyor. E, tam da dükkan süpürüyorum. Otur diyorum, oturmuyor. Çık diyorum, çıkmıyor. Hmm. Usta, çok yüz veriyorsun şu deliğe. Geldi mi gitmek bilmiyor. Bazen müşterinin yanında beni zor durumda bırakıyor. Hmm. Usta be. Usta <gülüyor> Usta sen beni dinlemiyorsun ki. Usta! Usta! Ustam uçmuş benim. Kim bilir nereye gitti yine. şey mi dedim Fuat? Ha ustam benim. E, bir saattir boşa konuşuyorum desene. Almışım be oğlum. Kafada sorun bir değil ki. Fuat, bugün erken çıkacağım. Hasapamdin'in görmeyeni teslim etmeden gitme. Tamam ustaçım. He, az kalsın unutuyordum. Helen'in pantolonuna başladın mı? Yok başlamadım usta. E, ölçüleri şakadan aldın sanmıştım. Bu işin şakası olur mu oğlum? Önümüz bayram. E, sevinsin gariban. Doğru. E, bir hangi kumaşı kullanayım? Damedizi Selma'ya pantolon dikmiştik hatırladın mı? Ondan artan kumaş vardı ya. Ha, şu kahverengi çizgili olan mı? Evet. Bak usta işte burada. Tamam. Bunu kes pele için. Ölçüleri yeşil defterin arkasında olacak. Alırızsam keselim. Ay çıkarken şalteri indirmeyi unutma. Şu havalandırmayı da kapat toz geliyor. <gülüyor> eee, al sana pele. <gülüyor> Bülbülü an kafesi hazırla demişler. <gülüyor> <gülüyor> Ağabey pantolonunu yaptın mı oğlum? Ağabey pantolonu, pantolonumu, aldın Hoş geldin Pele, <gülüyor> sakin ol ya. gel Otur şöyle bir soluk al. E, pantolon, pantolonu aldın mı oğlum pantolonu? Pantol yarın olacak oğlum. Tamam mı? Yarın akşam gel al pantolonu. Fuat, şu kumaşı Pele'ye bir göster de inansın <gülüyor> Tamam usta Bak Pele. İşte pantolonu. Nasıl, sevdin mi? Tamam Tamam Tamam Nereye gidiyorsun Gel buraya Hoppala Ne oldu buna ya gitti şimdi Pele bu Var mı ötesi E ustam Ne yapayım kumaşı Başlıyor mı kesmeye Dur bakalım Fuat, acele etme. Sevmedim kumaşı pele. Bir daha geldiğinde başka kumaş gösterelim. Usta? Ne var Fuat? Ee, bu Pele. Neden böyle olmuş? Küçükken kafasına top gelmiş diyorlar. Her şey öyle başlamış. <gülüyor> e bir top mu bu hale sokmuş koca adamı? Tabii bu işin sonrası da var. Dokuz on yaşlarında bir gün kibritle oynarken evi tutuşturmuş. Koca ev bir saatte kilolu vermiş. Bunun üzerine babası öyle bir dövmüş ki işte ne olduysa asıl ondan sonra olmuş. Oh, Allah sabah. Acıdım şimdi. E peki Pele adını kim koymuş babası mı? <gülüyor> Futbol maçlarını çok sever. Nereden duymuşsa Brezilyalı Pele'nin adını duymuş. O gün bugündür. Benim adım Pele. Benim adım Pele. İyi diyor. <gülüyor> <giyip duruyor. gülüyor> Ne oldu muhtar bizim Terzi zeytinliği satmamış ee, Avukat bey güzellikle sormuş geçen hafta Üstelik iyi para da vermiş Nuh demiş peygamber dememiş bizimki O zaman sen de bir şey yap canım Şöyle bir karıştır ortamı. <gülüyor> Yapmaz mıyım bey? Dün Terzi'nin dünürüne gittim Halatı sorar gibi oradan buradan dolandırdım lafı Sonunda dayandım Terzi'ye Neler dedin anlat hele Biraz kışkırttım Kızım kaç yıldır nişanlı bekliyor dedim. Terzi'nin niyeti nedir? Kölünün ağzında sakız oldunuz. Bu düğün ne zaman olacak bacım dedi. İyi demişsin muhtar. Bari oradan sıkıştıralım Terzi'yi. Nasıl kaynana olacaksın dedim sen. Bir haber salanasına da nabız yokla. Düğünü tez vakitte yapsınlar dedim. Ha şöyle. Kara kara düşündü dünür. Ne dediysen başını salladı. Sonra? Madem buraya kadar gelmişsin haberi de sen götür dedi. Söyle Dünür'e. Abimiz ne gelecek Almanya'dan Düğünü o vakit istiyorum dedi Aferin muhtar <gülüyor> Lafı mı olur beyim Karşılıklı iş yapıyoruz burada Haber yerine ulaştı mı hem nasıl? Hemde nasıl Valla telgraf çeksem bu kadar çabuk varmazdı Ben lafı gereken yerlere ulaştırdım Çekildim bir kenara seyrine baktım Ne olmuş tepkileri Bir tutuşmuş bir tutuşmuş ki şaşırmış alasın Bu yangın böyle kalmayacak Terzi de tutuşacak haberi alınca. <gülüyor> ee, kız evi naz evi muhtar. Beklemeye de bekletmeye de gelmez. Bakalım bizim terzi şimdi ne yapacak? Kaçacak bir yeri yok beyim. Göz göre göre kızdan vazgeçecek değil ya. Dündürü ne isterse onu yapacak. Mecburen satacak zeytinliği yapacak düğünü. Dört yıldır nişanlılar beyim. Az <gülüyor> daha dursalar toğuba kaçacaklar zahir. Tamam hemen suyunu çıkarma sende. Elin kızı hakkında konuşma ileri geri. Haşa beyim. Mihriye kıza lafım yok benim. Benim demem o dik kafalı terziye. Ha şöyle. Bu kez bitirelim şu işi. Beklediğimiz yeter. Bitecek beyim. Çok yakında bitecek inşallah. Öteki arazi ne oldu? Emecikli'nin arazisinde. Adı her neyse. Kızanlar uğraşıyor beyim. Emecikli'ye kalsan hemen satacak. Kuru ekmeğe muhtaç valla. Gel gelelim saf bir babası var Tarla kimin üstüne muhtar Babasının üstüne beyim Satmam deyip geçiyormuş adam Alttan alıp ikna edeceğiz gayrı Edin gönlünü Bulun işte yolunu Bu iki arazinin olurunu bekliyorum senden Onlar satmazsa ne senin Ne de diğerlerinin arazisi bir işime yarar Elinizde kalır hepsi ona göre Tasalamayasın beyim Halledeceğim ikisini de İş tamam olunca avukat beye haber ederim ben Meraklanma Yaptıklarının karşılığını bir bir ödeyeceğim sana Bende kimsenin olacağı kalmaz Hem senin küçük yeri de istiyorum İyi para vereceğim <gülüyor> Allah razı olsun beyim Beyim Söyle muhtar Ne geldi yine aklına Sorma sahip Bu kıraca arazileri bir bir toplayıp ne yapacaksın Çiftlik kuracağım muhtar ...köye, kasabaya çok faydam olacak, çok. <gülüyor> Kızım... ...gel yardım et de şu sandığı indirelim. İçinden alacaklarım var. <gülüyor> Ana. Ne var bu sandığın içinde? Yerinden kıpırdamıyor Meret. <gülüyor> Yetim bütün hazinesi burada saklı. <gülüyor> Hadi açalım kapağını da görelim şu hazineyi. Aa! Ağzına kadar doluymuş. Dolu ya. Yılların emeği işte. Aa! Ana! Bu kollu makineyi daha saklıyor musun? Ben bunu birine verdin sanıyordum. Verir miyim ha kızım? Rahmetli dedenin ilk makinesi bu. Dedenin bir asker arkadaşı varmış. İstanbul'a gitmiş çalışmak için o getirmiş. Deden koca bir öküz satmış bu makineyi almak için. Şimdi satsan alan olmaz vallahi. Parasını kat kat çıkarmış ama. Bu koca evi yapmış deden, sonra Aktepe'deki o zeytinliği almış. Yediğimiz, içtiğimiz, sırtımıza giydiğimiz her şeyi bu makineyle kazanmış. Gece gündüz çalışmış önünde. O zamanlar elektrik de yokmuş. Lüks lambasının ışığında böyle tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır çok sabahlamış. Köydeki tek makineymiş. Ayaklısı geldiğinde pabucu dama atılmış desene. Babanın yedek makinesiydi. Ayaklı makine arıza yaptığında alıverirdi eline. Hala çalışıyor mu acep? Bilmem ki kızım. Sandığa kaldırdığımda çalışıyordu. Bir yağlanıp silinse çalışır herhal. <gülüyor> Tut kenarından da koyalım yerine. Aman dikkat et düşürmeyesin. Tuttum ana. Aa. Ah, yerleşti işte yerine senin emektan. Dur dur şu bohçadaki kumaşları da çıkaralım sandıktan. Tamam ana. <gülüyor> ver kızım ver. Kocadım ya içinde ne var bakmadan bilemiyorum gari. Aa, bu allı güllü kumaşı ne vakit aldın da koydun? Hiç görmedim de. Geline mi aldın? Yok yok. Beagle'nın gelini getirdiydi onu. Ablasının düğün okumasına. Akraba yazıyor ondan. Beğendiysen sana ayırayım kızım. Daha çok var bohçada, dünya kadar. Yok ana, kalmadı bende heves. Hem ne yapsın benim gibi dul kadın, allı güllü kumaşı? Daha Kadir'imin toprağı soğumadı. İki ay anca oldu. Oh, ya, ya. Bak, burada hangi kumaştan var hatırladın mı? Ayırayım mı bunu? Ee, yok, yok, yok. Ee, koyma onu. E, laf ettirmeyelim kendimize. Eskileri doldurmuşlar demesinler. E, sonra... Kaderleri bize benzemesin değil mi ana? Bak şu. Ben öyle mi dedim şimdi? Lafları neden ters anlarsın? Kızım. Ağlıyor musun sen? Yok ağlamıyorum ama. İçim bir tuhaf oldu bu kumaşı görünce. Kader'e bundan diktiğim pijama duruyor hala. Ah, ah kızım. O gün acele geldiseydim keşke. O vakit de arabanın tamirden çıkmasını. Hepi topu iki adım yol. Yürür gelirdi köye. Boş ver bekleme arabayı deseydim. <gülüyor> Zehra. Yavrum etme beni. Ömrü o kadarmış. Nereden bilirdim kaza yapacağını bilseydim. <gülüyor> Yeter kız. Yeter kabrettiğim, alıp durma, alın yazısı işte geçilmiyor önüne. Aman, bu çeyiz hazırlığı da nereden çıktı? Işte. O kıza da yazık ana. Ele güne karşı kaç yıldır bekliyorum Mehmete. Kadir düğün kendinden ötürü geri kalsın istemezdi. Darılmıyorum ben kimseye. Doğru dersin de. Bunu hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Mehmet'in sünnetini de getirmişti öğretmen. Kendi aramızda bir düğün yapsak. Hani dünürün dilini tutmak için. Bilemem ana. Sen ne dersen öyle olsun. Mehmet de he dedikten sonra bana ne laf düşer. Benim derdim bana yetiyor zaten. Ölenle ölünmüyor kızım. Sen de biliyorsun ki o bir kazaydı. O bir yazgı Takdiri ilahi Ana Çocuklar acıtmıştır şimdi Ünleyip de geleyim Sen bakına dur ben toplar gene sandığa koyarım Açıkta bıraktıklarını <gülüyor> Aa, Köpekler avlıyor biri geldi galiba Bak bakalım kimmiş Aman kim olacak bu saatte Ya dil sizin Nurtendir Ya da Emecikli'nin anası Misafirinde tam zamanıydı Ortalığa bak cuma pazarı gibi Şimdi kırk soru sorar. Düğün ne zaman? <gülüyor> Kaç bilezik takacaksınız? Davullu zurnalı mı olacak? <gülüyor> ya bazen şeytan diyor tersle geç. <gülüyor> Olur mu şey kızım? Yakışır mı yetim olman Zehra'ya? Komşunun komşuda her daim hakkı vardır. Soracaklar elbet. Merak edenleri de var. Kaygı güdenleri de. <gülüyor> dayım geldi. Dayım geldi. bize topu almış. Bak anne bak. Dayım topu almış. Bak hele kaç defa dedim dayını alma şu çocuklara top diye. Dinleyen kim? Bu ne ya top oynayacağız biz. Hadi gel. İyi iyi oynayın da Pele gibi olun. Patlatın topu birbirinizin kafasına gitsin aklınız. Top mu gelmiş kafasına Pelenin? He ya top gelmiş. da iki köyüm maç yaparken bu da babasının kucağındaymış. Bir vurmuşlar topa Pelenin kafaya gelmiş. Aa, Ondan öyle olmuş. Sen nereden biliyorsun? Fuat abim anlattı dükkandayken. Anne Fuat abim bana da anlatsın. Kapıyı açsanız oğlum. Niye kapatıyorsunuz dayınızın yüzüne? Tulumda da yüzünü yıkıyor anne. Daha gelmedi ki. Olsun açın kapıyı. Hem bırakın bakayım o topu elinizden. Aa, ama bu yumuşak anne acıtmıyor bak. <gülüyor> Hayırdır inşallah. Mehmet bu saatte gelmezdi ama... ...dükkanda bir şey mi oldu acep? Kaygılanma hemen ana. Gelsin de öğreniriz. Neyse, neyse hadi sen sofrayı kur. Buraları ben toplarım. Ah. Az kalsın unutuyordum. Mehmet'e bir şey deme, ben sonra usulcacıktan söylerim. Usulcacık söylesen ne olacak ana? Var mı dünürlerin istediklerini yapacak para bizde? Zaten hepimiz Mehmet'in eline bakıyoruz. Bu halde geçinemezken... ...bir boğaz daha eklenince ne oluruz bilmem artık. Bu ne hal ana? Niye döktünüz sandıkları? E, şey, biz bir şey arıyorduk da anamla. Ne arıyordunuz? E, sana ne canım? Ne karışıyorsun kadın işine? <gülüyor> Düğün kuracaklar dayım, hem de senin için. Şş, ne düğünü? O da nereden çıktı şimdi? E, ben gideyim de sofrayı hazırlayayım. E, e, ben de ben de geleyim de e, birlikte hazırlayalım. E, sen biraz dinlen oğlum. Biz. E, biz ana dur ana. Sen kal da konuşalım. Neymiş bu düğün meselesi anlat hele. Sen damat olacaksın dayı. Gelin ata mi? Şşş, susun bakalım siz. Büyükler konuşurken karışılmaz. Ama demin öyle demiyordun. Dayım dışarı demiyordun. çıkın, çıkın dışarı. Hadi dışarıda oynayın topu. Ha. Yine haber mi göndermişler? Yok oğlum yok. Ne haberi? Ablanla canımız sıkıldı da. Ana. Saklama benden. Ne demişler? Çocuklara inanma oğlum. Zehra'yla dün ilk konuşuyorduk da. Ya <gülüyor> Ortalıkta siniyi koyacak yerde kalmamış. Çorba ısıtayım mı ana? Ne demişler ana? E, koy oraya Zehra. E, e, e, dün yapalım demişler. E, a, Almanya'dan e, Mihriye'nin dayısı gelecekmiş. Şu mühendis olan. Hani daha bayır gezer taşlar toplardı. <gülüyor> Kasaba dağı deli tayyara çıkmıştı. Deli Tayyar. Şimdi o delinin hatırına mı düğüne kalkışıyoruz? Şirket kurmuş diyorlar. Çok zengin olmuş şimdi. Sen işine bak Zehra. Onlar da haklı oğlum. Kaç yıldır bekliyorlar. Ben çorbayı ısıtayım. İyi de ana. Biz zaten konuşup anlaşmadık mı onlarla? Demedik mi seneye yaz sonu yaparız düğünü diye? Böyle kabilleşmedik mi? Sakin ol oğlum. Kızın babası yok başında, bir dayısı var. Mihrinin anası da kardeşine dinleyecek tabii. E, dayıları bakıyor onları. E, ne olmuş bakıyorsun? E, köy yeri burası. Öyle şehir adetlerine benzemez. E, tasalanıyorlar kendilerince. E, dur bakalım gider konuşuruz, buluruz bir orta yol. Evet ana evet. Konuşmayınca olmayacak. Gideyim bakayım dertleri neymiş. E, e, dur oğlum, oğlum dur, acele etme. Acele eden ben değilim ana. Desin hele anasını diyeceksin. Dur dur hele böyle er başına gidip kadınların kapısına varılır mı? Varılır ana, varılır. Hem de öyle bir varılır ki. Bekle, bekle ben de geliyorum. E, birlikte gidelim. Ya iş onlara gelince akşama sabah düğün istiyorlar da ben konuşmaya gidince hayal oluyor. Ya anlamadım gitti bu işi. Sen onların ettiğini etme oğlum. Yok ana yok. Ben yani öyle ardından hiç çevrilip sandıklanacak adam değilim. Etme oğlum, etme! Öfkeyle kalkan zararla oturur. Zehra! Ya Mehmet gidiyor, Zehra! Bir şey söylesene kızım. Kızım durdur şu kardeşini. Sabah sizin muhtar geldi, selamı var. Allah Allah! Bu dükkanın kapısından geçmezdi diyor Ne oldu acaba? Kumaş getirmiş usta. Bayrama gömekle pantantolon isteyen. <gülüyor> Bak sen şu işe. Mağazanın yolunu şaşırdı herhalde. Bunca yıllık köylümdü. Bir kez bana diktirip de bir şey giydiğini gördü. Ee ölçüsünü aldın mı? Yok durmadı usta. Benim ölçümü usta nasın? ben yine gelirim dedi. Arkasına bakmadan da gitti. <gülüyor> Gelsin bakalım. <gülüyor> Alalım boyunun Bak sen oğlum üstelik. Tamam usta. Alo. Alo. E, burası Yetimoğlu terzisi. Ben Fuat. Ben komiser Ayhan. Ustan yok mu oğlum? E, burada komiserim. Burada. Alo. E, ben Mehmet. Buyurun komiserim. Mehmet e, vaktim varsa öğleden sonra bana bir uğrasana. E, hayırdır komiserim? Hayır hayır. Sen gel hele bir. Tamam. Kız, kız Mecliye Esma abla nasılsın Ay, Beni boşver kız sen nasılsın onu söyle Doğru vallahi Nasıl olayım ablam ya Bildiğin gibi işte e, Yakında düğün yapacakmışsınız öyle mi Almanya'dan dayın geliyormuş Sorma abla Öyle doluyum ki bir tarafta Mehmet Bir tarafta anamla dayım Beni ara yerde yakıyorlar abla Sana bir kar elbası söyleyeyim de Yüreğinin yangını sönsün Ay, Hiç eğlenme ablam Gülecek halim hiç yok. Helvacı iki tane kar elması ver bize. Şerbeti bol olsun. <gülüyor> e, anlat bakalım neymiş derdin. Aman abla bilmezmiş gibi bir de soruyorsun. E, az çok biliyorum da. Hani bir de sen anlatıver. Eksiğim yanlışım kalmasın diyorum. Ah, anama bir şey oldu abla. Mehmet'i çok seven oğlum evladım diyen kadın gitti. Yerine bir düşman geldi. Dediği kodu hep aynı şey. Ay, ne diyor kız? mandı diyecek. Tezelden düğün yapsın yoksa bu iş kalır diyor. Ana! Şaşılmış mı bu kız? Neden öyle diyor ki? dayım bastırıyor herhal. E, Mehmet ne diyor bu işe? Dün size gelmiş, ananla konuşmuş diyorlar. Anlaştılar mı bari? Ne konuşması ablam? Bildiğin kavga ettiler işte. Ha, kar helvalarımız da geldi. Ver çocuğum, ver. Anlat hele ne oldu? Nasıl oldu? Ablam her şey senin de duyduğun gibi oldu işte. Kız ben bir şey duymadım. Mehmet anasına bir şey anlatmamış ki. Aa, doğru mu söylersin. Kız sen ablana inanmaz mısın? Ne diyorsa o? Hadi anne konuştular. Ee, borçları yeni bitirdim. Bana bir sene müsaade et dedi Mehmet. E ee, ne dedi? Ee, al çocuğun parasını. Ne diyecek? Ben bu kızı babasız büyüttüm. Laf sözü olmadan tez elden, yap bu düğünü dedi. Dayım daha bile fişekliyor anamı. E, ben suya gitmişken aramış yine. Ya düğünü yapsın alsın kızı ya da bayrama geldiğim vakit... ...dönüşte yanımda Almanya'ya götüreceğim ikinizi <gülüyor> de demiş. Mehmet karşı çıkmadı mı? Yapamam demedi mi? Demedi abi. Bir benim gözümün içine baktı. Bir de böyle başını öne eğdi. Bakarız dedi dönüp gitti. E, kız oturup baş başa bir konuşmadınız mı? Nerede? Anam bana bir görüründü geç kız içeri diye. Baktım kaldım Mehmet'in ardından. E kızım Mehmet de haklı Kadir'in işte ölünce ablası Zehra ile çocukları da onun başına kaldılar e Anası da var tabi Atsa atamaz satsa satamaz e Babadan da mor çubuklu üzüm bağları kalmadı ki çocuğa Söyle bakalım yapmazsa ne olacak kız Atacak mısın yüzüğü Sus ablam sus Öyle kötü şeylerden söz etme Kıyarım vallahi canıma Ay, Deli deli konuşma kız Her şeyin bir çaresi bulunur elbet Kasapam bir para verdi mi? E, ne dedin ustan? Kasapam diyorum. Para verdi mi? E, bugün verecekmiş ustan. Kasada para yok dedi. Birazdan uğrayı ver. Fuat, bırak elindeki işi, kuyumcu aşmete git. Beni ustam gönderdi bir emanet verecek misin de. Ne getireceğim usta? Bin lira verecek. Çabuk kapta gel. E, tamam. Sahip unutuyordum azda. E, ustan, duydun mu olanları? Ne olmuş? Peleye araba çarpmış. Ne diyorsun? Nerede çarpmış? Sabah kahvelerin önünde karşıdan karşıya geçerken gelen arabayı görmemiş. E durumu nasılmış? İyi diyorlar da kolunun biri kırılmış galiba. Cık cık cık. Hay Allah, Hay Allah. E kim çarpmış, görmüşler mi? Tamirci Selma'nın çırağı kaçmış ama yakalanmışlar. Selma'nın yaptığı da iş mi şimdi? O da çocuğu araba verilir mi? Selma'dan habersiz almış arabayı. <Gülüyor> Neyse. ...ucuz atlatmış bizim pele. Haydiş lan Eyvallah muhtar. Hoş geldin. Sen benim dükkanın yolunu bilir miydin? Biz aynı köylüyüz Mehmet. Kırgınlık bir yere kadar değil mi? Öyleyiz de... ...neyse. Buyur. Pantolon diktirecek misin galiba? He söyle. Şimdi ben bilirim senin tasadını demediklerimi dedi diye yetiştirirler sana lakin dilin kemiği yok demişler. Bilen bilmeyen bire bin katıp anlatıyor. Rahmetli enişten de eski arkadaşımdır bilirsin. İnanma her duyduğun arkadaş. Bizim insanımızımız lafı çok sever. İyi verecekler, koyu verecekler, iki insanın arasını bozu verecekler. Ben çıkıyorum usta. Tamam, çabuk git gel. Tamam usta. Vallahi ben bilmem. ...biri ikisi dese neyse. Lakin bütün köy aynı şeyi söylüyor. Hepsi mi yalancı bunların muhtar? Değildirler elbet. Lakin dediklerimin yanına fazlasını katıp da söylüyorlar. Ben rahmetli eniştenin adından tek kötü söz etmiş insan değilim. Ölünün ardından konuşmak yakışık alır mı? Neyse bırak bunları da ne diktireceksen onu konuşalım. Bir pantolla bir gömlek istiyorum senden. Ama kalıp gibi oturmalı üstüme. Görenler merak etmeli kimin diktiğini. Bayram'a çok iş var elimde. Yetiştiremem. Yetiştirirsin, yetiştirirsin. Rahmetli baban gibi elin tezdir seni. Ha buraya koyuyorum kumaşı. Eee. işler nasıl bakalım. Azıcık haspale edelim iki köylü. He şükür. Geçinip gidiyoruz. Bir ayaktan da ölçünü alalım muhtar. Alıyorum iyi haberlerini. İşleri büyütüyor musun? Yeni makineler almışsın dükkana. Hayırlı olsun bakalım. Eyvallah. Sen akıllı adamsın. Her zaman takdir etmişimdir. Kel de işmiş kalmadı gayrı. Ne varsa şehirde esnaflık da var. Ben de ineceğim artık kasabaya. Değmen altındaki arazimi satıvereceğim. Hazır alıcı varken kaçırmamak gerek. Zaten hiçbir şey kazandım yok zeytinlikten. Temel böyle iyi mi? Çok iyi kamer 88 Tarla'nın parasıyla şöyle küçük bir bakkal açayım diyor. Ne dersin? Oy. Dik dur biraz. Oy 102. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? İyi bir alıcı çıkarsa ...zeytinliği satar mısın? Paçalar 24. Paçalar düz mü olsun? Şöyle kıvrık olsun. Kaymakamın pantolu gibi dikiver. ver. Duble mi yapayım? Heh, ondan yapıver. Kaçalaz duble. Ne kadar istersin zeytinliğe? Ya sen şaşırdın mı muhtar? Benim mi var. Payıma düşeni satıp bu dükkanı açmadı mı? Aktepe'de var ya arkadaş. Şöyle dur da gömleğin ölçüsünü de alayım. Aktepe'deki zeytinlik hem benim değil hem de satılık değil. Orası yeğenlerin. E biliyorsun tapusu ablamın üstünde. ...senin yeğenlerin geleceği zeytinlikten arkadaş? Satıp da şuralardan bir iki dükkan alıversene çocuklara. Hem evin erkeği sen değil misin? Tapusu ablanda olsa ne olur? Rahmetle eniştem kendi elleriyle 300 tane zeytin dikti oraya. <gülüyor> Hayrola muhtar? Yine alıcı mı var zeytinli? Uzat kolunu uzat. Ya Soruyorlar öyle arada. Hani nişanlının dayısı var ya... ...Deli Tayyar, Almanca hani. Belki alır diyorum. <gülüyor> Çiftlik kuracakmış köye. <gülüyor> Millet köyden kaçıyor. Bana bak... ...bizde satılık zeytinlik yok. Avukattan sonra bir de o mu çıktı? Evlenip parklanacağım. Düğün dernek kuracağım. Hani iyi bir teklif olursa... Ya duymadın mı zaten? Satılık değil dedim ya. <gülüyor> Demek öyle diyor Mihriye. Aynen anlattığım gibi Zehra. Kız arada kalmış. Üzgün, çaresiz. Sen inandın mı bunlara? Bu işte bir iş var Esma. Sanırsam... Ay ne var kız? Ay çatlayacağım merakımdan. Senin bir bildiğin var da benden saklıyorsan... ...bunca yıllık arkadaşlık hakkımı helal etmem vallaha. Bir bildiğim yok da... ...düşünüyorum öyle işte. Eee? Madem kızla anasını alıp Almanya'ya götürecek... Ne diye çiftlik kuracakmış köye? Kim duracak başında çiftliğin? Öğlen kasabaya indiydim. Elimdeki dantelleri bırakmaya. Baktım dükkandan muhtar çıkıyor. Ondan duymuş Mehmet de. Hem köyde kalanları götürecek Almanya'ya. Evi barkı kapatacak. Hem de çiftlik kuracak köye. Hangisi doğru bilemedim şimdi. Var bir çapan oğlu ama. Sen başka bir laf duydun galiba. Yok yok. Bir laf duymadım da. ...Mihriye zorda kalsa... ...Memede kaçar mı ki? Ay kız! Ay, bilmem ki e, ağzının çalımına bakılırsa... ...ikna olur gibi ama... ...ay bilemem yine de. Dur bakalım. Onu da anlayız. Eniştenle ilgili raporu okudum. Ne oldu? Var mı bir şey? Hayır Sanırım kaza deyip dosyayı kaldırmak zorunda kalacağız Ama komiserim Eniştem Siz de biliyorsunuz Rahmetli kasabanın en iyi şoförlerinden evet, Biliyorum Mehmet Al kendin de oku istersen İçinde şüphe kalmasın Yok ha? komiserim yok yani Siz öyle diyorsanız Daha, Bir dakika Mehmet Burası Ne oldu komiserim Burada bir şey mi gördünüz Burada fren hortumundaki bir delikten söz ediyor Mehmet Enişten arabasını en son Ne zaman bakıma sokmuştu? Komiserim e, kazadan e, Yani hmm. on, on beş gün evvel hmm. Bakıma giren arabanın eskimiş hortumunu Neden değiştirmesin Yeni fren hortumu da e, Kısa zamanda denilecek değil ya Emin misin Mehmet Eminim komiserim hmm. Arabayı istemiştim ondan Çevre malzeme almaya gidecektim ...bugün bakımda yerini al git demişti. Hmm. Belki parası yetişmedi değiştirmeye ya da ne bileyim... ...daha idare eder diye de düşünmüş olabilir. Hayır hayır komiserim olmaz, olamaz. Direksiyon simidini, sadikiz aynasını bile değiştirmiş. Parası yetişmedi desem... ...yani <gülüyor> bunları yapana kadar fren hortumlarını neden değiştirmesin? Kadir bu aracın bakımını ne zaman yaptırdı demiştim. 10-15 gün önce. Ya, kazadan yani ha. e Hadi eğlenmeyelim Hemen gidip konuşalım tamirciyle Dur dur dur öyle hemen celallenme Yereği neyse biz yaparız Sen şu tamircinin adını adresini yaz bir kağıda e, Çoğunlukla sanayideki Selman Usta'ya giderdin Anlaşıldı Ne düşünüyorsunuz komiserim Demiştim size bu kaza değil diye Her şey mümkün Kim neden öldürmek istesin ki eniştem? Hiç anlamıyorum, o sıradan bir şofördü. Zehra, kızım. Aa, nedir o sesler? Karabaş içeriye mi girdi acaba? <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Mehmet, uyumadın mı oğlum sen? Uyku tutmadı ana. Yataklara dönüp durdum saatlerdir. E, üşüteceksin gecenin ayazında oğlum. Al şu hırkayı omzuna. Bir derdin mi var de bakayım. Yok bir şey yok. Bir sıkıntı var yüreğinde. Ne sıkıyorsun oğlum canını. Ne varsa elimizde onunla yaparız. Bak ben ne diyorum. Satalım şu zeytinleri. Sen deme ana ya. Geçen gün muhtar geldi. Dükkana uğramayan adam. Kırk yıllık dostummuş gibi bana akıl veriyor. Aa, Allah Allah. E neler diyor muhtar? Yok zeytinlikte gelecek kalmamış... ...yok satıp işime bakmalıymışım... ...çocuklara bir dükkan almalıymışım... ...en azından kira gelirmiş... ...ak tepedeki zeytinlik herkese de dert oldu bu günlerde. Bak muhtarı sevmem... Kalpa adamdır bilirsin... ...ama dediklerini de yabana atma oğlum... oğlum. ...çocuklar yetişip de zeytinci olacaklar... Ablam gidemiyor oraya enişten öleli beri ...gidip görmek istemem... ...her yerde Kadir'in eli var... ...satsın Mehmet burayı diyor... ...doğru söylüyor ama... ...iyi söylemiyor ablam... ...orayı adam eden eniştedir... ...hayatta olsaydı... ...o da istemezdi satılmasını... ...hem orası çocuklarındır... ...onlar derse ki istemiyoruz... ...ancak o zaman satılır orası... ...çocukların aklıya mı iş yapacaksın avul... ...e satalım mı yani öyle mi... Ya ...bana soruyorsan ben toprak satıldığını istemem... ...lakin o toprak sana bana değil... ...ablanla çocuklarına kalmıştır... ...ablan derse ki sat... ...e satacaksın... Ablam aklıyla konuşmaz ana acısıyla konuşur İyi ya bildiğiniz gibi yapın oğlum ne diyeyim Oğlum kaç gündür bekliyorum ama bana hiçbir şey demiyorsun O gün dünürle neler konuştun Anlatılacak bir şey yok yani ana O istediklerini söyledi Ben de bakarız dedim Allah Allah Ne oldu ana Kaç taraftan yeni bir haber mi var Zehra Bugün Esma'dan duymuş Ne duymuş ana söylesene e, düğün gününü belirlemişler. Eylül'ün otuzunda yapıyormuşuz. Ben de dedim herhal Mehmet'le konuşup anlaştılar. <gülüyor> ne anlaşması ana? buna kendi başına yapacaklar herhalde düğün. <gülüyor> Aç Mihri! Mihri! Aa, ah. Mehmet, ne işin var burada? Değil sen? Evet delirdim, seninle konuşmam lazım. Geçenin bu saatinde mi Mehmet? Çabuk ol, ben evin arkasından dolaşıyorum. Tut, ağ tut ağacının altına gel. Ya anam uyanırsa? Aa, ah. Dinlemedi bile. geldim hiç doluş gelmedi bu şey duyduklarım doğru mu ne, ne duydun Mehmet Eylül'ün otuzunda düğün yapıyormuşuz şey anam seninle konuşacaktı anam benimle bir şey konuşmuyor Mihri sadece sadece istediklerini sayıp sırtını dönüyor gidiyor hepsi bu Almanya'dan dayım aradı da bu dayının marifeti bunlar ne diye böyle yapıyor anlamıyorum ki ona ne ...bir çıkarmış sizi alıp Almanya'ya gitme lafı. Ama... ...yani bir de kendini onların yerine koysan... ...kaç yıldır bekliyoruz. E ben de onu derim işte. Kaç yıldır bekliyoruz. Bu zamana de karışmamıştı. Şimdi ne demeye karışıyor? Sanki ben senden geçtim mi dedim. E böyle beklerken... ...içim yanmıyor mu sanıyorsun? Bir an evvel başka göz olup... ...yuva kuralım istemez miyim? Anam diyor ki... Ne diyor? Eğer neymişsin... Zeytinliği satar alırmışsın <gülüyor> Kim sokuyor bu lafları aklınıza O muhtar olacak çapsızın lafları bu Lafları bunlar Sen de buna inanıyorsun he? De bana Benim olmayan zeytinliği nasıl satayım O iki babasız garibin parasını nasıl takayım telli duana Bana Bunu mu istersiniz benden? Tövbe de hele Yetimin malına ne vakit göz diktik biz Ağır konuşursun Mehmet'im Reva mı bana bu söylediklerin ...hem ablana çocuklara sen bakmıyor musun? Ecel'le anlaşmam mı var Mihriye? Kim ölür... ...kim kalır bilinmez. Ya bana bir şey olsa? O vakit nasıl okuyacak bu çocuklar? Dayım mı okutacak onları yoksa sen mi? Ağır konuşursun derim ama... ...hala geri almazsın laflarını. İyi o zaman... ...o nasıl okuyacak... ...bu nasıl geçinecek diye düşün Bir düşünmediğin bizim nasıl evleneceğimiz. Şişt, dur kız yavaş. Biz seninle nasıl kabilleştik Seneye yaza yapmayacak mıydık bu düğünü? Az daha beklesek ne olacak şimdi Az evvel kendin demedin mi, demedin mi? Ecelle anlaşmam mı var diye İşte şimdi ben sana sorarım Ecelle anlaşmam mı var Anam yaşlı başlı kadın Ya ona bir şey olursa ne olacak Tek evladının düğününü göremesin mi Hem o zaman dayım hepten alır gider Beni kavuşamayız bir daha ya Senin anam benimkinden genç Ne dersin sen böyle Sen sorarsın ben de derim Durum böyleyken böyle Ya bu düğünü yaparsın Ya da Ya da ne Ya da öyle işte Ben diyeceğimi dedim Düğünü kabilleştiğimiz gibi gelecek yaza yapacağız Daha da başka sözüm yok ha, Beni alıp gittiklerine razı olacaksın yani Gitmek istiyorsan gidersin Mihri Sözünden Hatırım için bile dönmeyeceksin öyle mi Dönmeyeceğim Al şu yüzüğü o vakit Anana da söyle, kendi kendine hazırlık yapıp durmasın. Diğeri. Buyurun beyim, oturalım şöyle. Durum nedir? Emecikli'nin tarlası tamamdır beyim. İhtiyarın gönlünü ettik. Yarın avukatla buluşup tapuyu vereceğiz. Güzel. Ya Diğeri? Beyim Diğeri biraz zaman alacağı benziyor Hani o iş tamam diyordun Ya adam deli beyim Nişanlısından vazgeçti ama araziden vazgeçmiyor Sıkıntısı yok muydu bu adamın Neyine güveniyormuş Dükkanı bugünlerde iyi iş yapıyor beyim Benim, benim canımı sıkarsa yapacağımı bilirim ee, Beyim Bu zeytinlik olmasa olmuyor mu Zaten kraç bir yer ben size başka arazi alsam. <gülüyor> Muhtar, sana üç gün daha süre veriyorum. Hallettin ettin. Edemezsen devreden çıkıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Oo, bak sen hele, benden evvel kimler gelmiş şereflendirmiş dükkanımızı. Pele, geçmiş olsun. <gülüyor> kolun iyi mi kolun? <gülüyor> ya, ya, kol, kolum, kolum. Ya, bak görüyorsun değil mi? İşleri bırakıp da seni bir ziyaret edemedik hastanede. Fuat, Pele'ye de çay söyledin mi? Söyledim ama içmedi ustam. Pantol da pantol da pantol diyorsun. Dert abi, bir pantolonun dikemedik adama. Çıkar şu kumaşları da birini beğendirelim Patıl Patıl patıl pat, Patıl oldu mu abi Dur olacak dur Hepsini getir hepsini Tek tek göster bakalım Pele Pele bu nasıl Bak siyah üstüne yeşil çizgili Bak bak oy, oy. O kumaş ince oğlum O kumaş ince Önüz kış şöyle kalınca bir şey olsun He bak şu parçanın altındaki kareli kumaşı göster. Şu gri olanı mı? Ha bunu. O parçayı çıkarsana bir tane bir arada. Tamam usta. Heh. Katil, katil, katil, katil, katil, o. katil, katil, katil. Ne ne ne? Beni gitme. Ya tamam kaldırıyoruz o kumaşı. O. Çabuk sakla onu. Ben ardından gidiyorum. Yapıyorum, ee, Yeter, atıyorum. yeter. Sessiz olun biraz. Hadi dışarı çıkın da karabaşla oynayın. Of. Ay, anneanne, sen neden hasta oldun? Dayım yüzünden. Day dayım yüzünden değil mi anneanne? Dayın düğün yapmadı diye mi? Tabii oğlum, başka neden olacak ki. Sizin kadar akıl yokmuş dayında. Elalimin diline düşürdü bizi. Rezil olduk tek mülk köylüye. Çocuklar. Alın Karabaş'ın yemeğini, dökünün çanağını da <gülüyor> yesin. Bana, bana ver, ben eti diyeceğim e boli. A Hayır, anne, anne şuna bak, yemeği elimden oldu ya. Tamam, bağırışmayın Ama gari. gari. Anneannemizin baş ağrıyor bak. Birlikte tutup götürün şey. bakayım. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, tamam. Dökmeden götürün ha. <gülüyor> Çocukların önünde niye öyle konuşuyorsun, anam? Yalan Burnunun dikine giderken... Neler geldi, gördün mü başımıza? Tamam ana, bir ayrılan onlar mı köyde? Hem kız tarafının hiç suçu yok mu? Düğünde düğün diye tutturdular, halimizi görmezmiş gibi. Tuttururlar elbet, dört yıldır bekliyorlar. Kız el aşı, sıcağı sıcağına olup bitmeli her şey. İyi de anam, keyfimizden mi yapmadık bunca yıl? Hem bizi dinliyor mu Mehmet? Zeytinli saat işini yoluna koy dedik Oralı bile olmadı. İyi o vakit. Elleşme, bildiği helvayı karsın. Ana, ben bir şey duydum. Ne duydun? Gene ne laflar dolaşıyor köyde? Yok, köyden değil, Esma'dan duydum. Kız çatlatma. Söylesene duydum. Mihriye var ya, kaçıp gelmek niyetindeymiş aslında. Ha. Ya, dükkana haber salmış. Gelip anamla son kez konuşsun, olmaz derse benim gönlüm Mehmet'tedir, yapacağımı da bilirim ha, demiş. Ha de laf ola gel. Hem, hem oğlanın avucuna yüzüğü koyuyor hem de gelsin kaçırsın diyor. Allah akıl fikir versin ikisine de. Yetimoğlu bir kızı alamadı da kaçırdı dedirtmem ortalıkta. Hem yalandır o. Mehmet bize bir şey demedi ya. Aman Mehmet bize bir şey mi anlatıyor? Ne duyarsa gelden duyuyoruz. İstemem, istemem. İstemem. Haber sanır kıza, otursun oturduğu yerde. Bir bir eksikti. Uf ustam yine çok sinirlenecek. Keşke geç geç kalmasayacağım. Bu canlara ne oldu oğlum? Şey e... Kırmışlar, kırmışlar Ustan. Kim kırmış? Kranı görmedin mi? Yok görmedim Ustan. Şey <gülüyor> de yeni geldim, uyuyakalmışım. Ah oh, oğlum ah, sen böyle mi esnaf olacaksın? E, Sordun mu çevreye? Bir gören filan mı? Yok sormadım da. Bak Ustan bu taşı buldum. Üzerine de bir mektup sarmışlar. Mektup mu? Ver bakayım. Terzi efendi Bu uyarı senin iyiliğin içindir İnatçılıktan kimseye hayır gelmez Çok sıkıntın olduğunu biliyoruz Bizim amacımız senin işini görmek Artık şu kıraç zeytinliği satmanın zamanı geldi Akıllı ol Akıllı düşün Bir dost Ustam kim yazar ki bunu Ne bileyim oğlum be. Yoluk çocuğun şakası desem ne bilir de ne yazarlar böyle şeyler. Benim aklıma biri geliyor. Dur bakalım öğreniriz yakında. Zehra kızım neler yapıyorsun sen? Temizlik yapıyorum ana. Çocuklara bir oda lazım. Kocaman olduk biz, Kocaman olduk biz diyorlar ana. Okula başlayacaklar ya bebek gibi anamızın yanında ne vakit daha yatıp duracağız diyorlar. <gülüyor> Doğru dersin kızım yetişip geldiler sayılır. Rahmetli babanın eşyaları da orada durur. Ee, arada atılıp gitmesin aman dikkat et. Taban tahtaları iyice eskimiş. Elden geçmesi lazım ama boşver. Bir yer muşambası alalım da serelim halının altına. <gülüyor> hem börtü böcek gelmez hem de soğuğu keser. Bir de kelimle örttün müydü o şambalı yerleri? o işte mis gibi olur. Ya. Bahçedeki fırında otlu börek yapardım babanın. Yanına da bir ayran çırpardım. Böreği yemeden önce koklardı hep. Buraya da karşılıklı iki yatak koyarız. Bir de bir de masa. Memede yüklüydüm o zamanlar. Sen de küçümencik bir kızdın daha. Rahmetli baban kendisi bir yer ...bize üçe edirirdi. Pencerenin çerçevesi de eskimiş ama... ...bu kış idare etsinler bakalım. Bazı bazı pencereden seslenirdi. Kızım yavaş atma onu öyle. Aman ana çürümüşler zaten. Hepsini atacağım bunların. Vallahi bir parmak olmuş her yer. E, e, e, o bebek arabasını ne yapacaksın? Atacağım tabii ne yapayım ana? Bebek mi var? Olur mu kızım? Mehmet de evlenir yarım bir gün. Amman ana, ölme şem ölme. Mehmet'in evlenmesini daha çok beklersin. Olmaz, olmaz. Atıcı ama verim birine. Tarlaya gidip gelirken öte taşımaya kullanır. Herkes de eşek mi var motor? Sen koy bir kutuya. Hmm. Şikayetin doğrultusunda muhtarı muhtarın ifadesini aldık. İlgisi olmadığını söylüyor. Nişanlından ayrıldığın için öfkeli olduğunu söyledi. Muhtar sana zeytinli sat diye baskı yaptı mı? Hayır. Şey... E yani tam olarak öyle demedi. Kendisi de tarlasını satacağını söyledi. Yani... ifadesinde de zeytinliği sat derken... ...seni çok sevdiğini, işlerini bir an önce toparlamanı istediğini söylüyor. Komiserim, şimdi ne yapacağız? Tapu kayıtlarından çevredeki diğer arazileri satın alanı soruşturduk. Karşımıza bir, av bir avukat çıktı. Gerekirse avukatın da ifadesine başvuracağız... Ancak önce yapmamız gereken bazı işler var. Ne gibi komiserim? Bu kadar bilgi yeter Mehmet. Zamanı geldiğinde yine konuşuruz. Nişanlından ne yapıldı? Ben ayrılmadım komiserim. Mihriyattı yüzü. Hmm. Çok sıkıştırdılar. Düğün dernek diye başıma netini yediler. Ben de daraldım Eğer kızı seviyorsan bu işi düzeltmenin yoluna bak o Konumuzla ilgisi yok ama Geçen gün dükkanda garip bir şey oldu Daha doğrusu ikinci kez oldu Ne oldu Bizim pele var ya Arada bir bana gelir çay söylerim içer gider Ee Bay, Bayram geliyor ona bir pantolon dikeyim Sevinsin dedim İyi düşünmüşsün Elimde yarım bir kumaş vardı On beş gün öncesiydi sanırım Kumaşı gına döndü Katil katil diye bağırarak kaçtı ...beğenmedi diye düşündüm. Sonra? Sonra biliyorsunuz bir kaza geçirdi. O, o kaza tamamıyla... ...Pele'nin dikkatsizliği canım. Üç gün önce yine geldi. Başka kumaş göstereyim dedim. Kumaşların arasında... ...o kumaşı görünce yine delendi. Tam kaçıyordu ki... ...kapıda yakaladım. Çırak kumaşı kaldırınca... ...sakinleşti. Pele normal bir insan değil. Böyle davranışlar gösterebilir. ...ben de öyle düşündüm. Ancak şöyle bir durum var komiserim. Nasıl? Ee, o kumaştan dört kişiye pantolon dikmiştim. Bunlardan biri de... ...tamirci Selman'dı. Hani... ...Selman'ın çırağı... peleye çarpınca... <gülüyor> Senden iyi bir dedektif olurmuş. Bu yalnızca bir tesadüf olabilir. Fazla kafa yorma. Ne <gülüyor> İstersen annenle ablanın da ifadesini alayım Onlar da zeytinliğin satılmasını istiyormuş he? Babam hiç gelmeyecek mi? Ben varım işte Hem babanız Gökyüzüne çıktı Yıldızların yanına mı? He he Yıldızların yanını, oradan size bakıyor. Söyleyin de insin oradan. Öldü oğlu mu? Ölenleri toprağın içine koyuyorlar. Ben çok acıktım. Bakın bakalım anneli annenin anneli pişirmiş. Ee işte sini de geldi. Yemek <gülüyor> zamanı. Hadi ellerinizi yıkayın. Biz ellerimizi yıkadık. Aferin benim tosunlarımı. Bugün muhtarın karısı Hatice geldi de... Ha, niye gelmiş? Hiç öylesine... Dükkanın camı kırıldı ya... Geçmiş olsuna gelmiş... Değirmenin önündeki zeytinliği satmışlar... E millet akıllı... Haberim var... Gıda söyledi mi? Avuç içi kadar yeri on beş bine vermişler... Yalandır... Hiç o kıraçlarla on beş bine der mi? Muhtar bir dolap çeviriyor, dolap çeviriyor ama... Hayırlısı... Durun bakalım... Muhtar akıllı toprakta iş kalmadığını belledi gayri Mehmet muhtarın kırısı dedi ki Ne dedi Şey dedi e, Onların tarlasını alan var ya ee? Almancıymış Demiş ki bu zeytinliğin sahibi satarsa Satmaz dememiş mi Demiş o tarlanın sahibi katır gibi inatçıdır demiş Burnun, burnunun dikine gider mı dedi mi çivi demez demiş Ana Çocukların önünde başlamayalım yine e, Bizim zeytinliğe 30 bin veriyorum sene Mehmet Tam 30 bin Orası senin ve çocukların abla İstersen gider yarın satarsın İstersen birine kiraya verirsin Verirsin kendin bilirsin Benim iznine ihtiyacın yok Bak şimdi Ben seni ne vakit çiğneyip geçtim ...ben satılmasını sadece kendimiz için değil... ...senin için de istiyorum Mehmet. Sen beni düşünme abla. Ben bakarım başımın çaresine. Sen evladını, evladını düşün. Orayı da satarsan... ...ne kalacak elinde? Ama Mehmet... ...bunca harç borç nasıl ödenecek? Okullar açılıyor... ...çocuklara üst baş... ...defter kitap alınacak. E, çalışmama da izin vermiyorsun. Abla... O zeytinliği iki kuruşluklu masrafına yamarsan... ...bu çocukların hiçbir güvencesi kalmaz. Sağ olsaydı böyle bir durumda Kadir de satardı orayı. Kat iyi yer satmazdı. Önce az mı direndi satmamak için? O zaman da tavuk çiftliği kuracak bir şirket çıkmıştı. Ne tez unuttun. Ah oğlum, ah oğlum. Neden böyle inat ediyorsun? Çocuk, çocukların geleceğiyle, kendi mürbetinle... ...neden oynuyorsun? Ha ele güne karşı yani. Ana, ana yeter. Bırak da karnımızı doyuralım. Ben de yiyeceğimi dedim. Zeytinlik ablam da çocukların. İster atarlar, ister satarlar. Bu saatten sonra da karışmayalım. Satmayacağım ben orayı, orayı. Üzülme dayı. Ben de satmayacağım dayı. Hadi, hadi yiyin yemeğinizi. Çocuk aklınızla karışmayın büyük sözüne. Kız. Bu nasıl düşünmektir? 10 gün oldu senden ses gelmedi. E, söyle ver bakayım nedir kararın? Ah, ah. Bilmez gibi soruyorsun abla. Nakiye ana haber salmış ya muhtarın karısıyla. Sakın çıkıp gelmesin istemem demiş ya. E, tabii öğredecek akıllım. Ay uyursun gelsin mi diyecek. Köylüye karşı utanır. Ya, i̇yi de yalnız o mu utanır? Anam insan içine çıkamaz oldu sorandan. Man, ne varmış insan içine çıkamayacak? Tek siz misiniz yüzü katan? Herkesler, herkeslerde oluyor böyle şeyler. Hem sen ona ne bakıyorsun? Senin işin Mehmetle. Mehmet inat ediyor ablam, yolunu uzatıyor. O gün bugündür evin önünden bile geçmiyor. E geçmez tabii. Sana sevdalı da ondan. Ya karşısına çıkı verirsen, ya da geliverirseniz, ne yapacak o zaman? Sen en iyisi Mehmetle bir yüz yüze görüş. İçinden geçenleri anlat ona. E taş değil ya, değil ya. O da bir çare düşünür elbet. Ya nasıl konuşayım Mehmet'le? Yüzünü bile görmüyorum. E onu da ben mi vereceğim sana? E bir yolunu bul işte. Bilmiyorum ablam. Aklım hiçbir şey ermiyor artık. Mehmet'e şu kadar sevdan varsa... ...iyi düşün. Düşünmez miyim ablam? Boş koyuyorum dolmuyor, doluya koyuyorum almıyor. <gülüyor> Laf ettin sen de Gayri. Beklemenin zamanı değil. Nereye koyacaksan bir an evvel koy. Yoma ablam kendini. Ne olacaksa olsun. Olacakları sen bileceksin kızım. Aradan vakit geçti mi hayrı kalmaz bu işlerin. Demir tavında dövülür demişler. Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın ablam? Dönüp bakar mıydın o yana? Boş ver yerini merini. Anlaşıldı. Sen bu işi beceremeyeceksin. Beksin. En iyisi bana bırak. On günde her bir şeyi ayarlamazsam bana da esma demesinler. Yok ablam, yok. İstenmediğim yerde ne işim var benim? Bir azlanıyor, şuna bak. Gitmem ablam. Kararım karardır. Sen dediğimi dinle. Bohçanı hazır et. Yakın kıdır yolculuğun. Gir. Gel bakalım Mahmut. Aldınız mı şahısların ifadesini? Aldık Komiserim. Buyurun. Var mı göze patan bir şey? Hayır. İfadelere göre her şey normal görünüyor. Demek öyle. Komiserim. Şu çırak. Hmm. Tamirci Selma çırağı. Evet. Bir tuhaflık var çocukta. Nasıl bir tuhaflık Mahmut? İki ifadesini yan yana koydum. Sanki ezberlemiş gibi. İkisi de kelimesi kelimesine aynı. Bir de Bir de ne? İfade boyunca sürekli gözlerini kaçırdı. Ya tavana bakıyor ya da önüne. Anlaşıldı. Tamirci tamircismanı da getirin. Çırağı bir de ustasının önünde sorgulayın. Ama ustasının bir kelime bile konuşmasına izin vermeyin. Emredersiniz. Mahmut. Pele'yi de getirin. Başüstüne komiserim. Evet. Erkencisin he Aferin Yedide geldim ustam Bütün işleri bitirdim İşte esnaf dediğim böyle olmalı olur Elindeki iş ne Dün kestiğin gömlek Fırıncımı tatın Bunu bitir de Başkanın takımına devam edelim Salıya istiyor <gülüyor> Ustam he. Masanın üstüne bakar mısın he? O kumaşlar kimin En alttakiler bankacı galibin üstündeki ise parçacı Hilmi Bey'in. Aa e, ustam bir de Kaymak Kaymakamın şoförü geldi. Öğleden sonra Kaymakam Bey gelecekmiş. Eh Befuat, eh Befuat. İnsan en önemli haberi en sona saklar mı ya? ya Unutsaydın. <gülüyor> Unutur muyum ustam? Bak Avcıma nasıl yazdım? Kaymakama terzilik yapacağız ha. Vay be. Yaparız tabi usta. <gülüyor> İşler düzeliyor desene. Bayrama kadar yetişmesi gereken kaç iş var? Oo, çok var ustam. Nasıl yetiştireceğiz? Yetiştiririz oğlum yetiştiririz. Gece gündüz çalışacağız. Çalışırız be ustam. Böyle devam ederse yakında borçları temizleriz. <gülüyor> devam ustam. Bizim işçiliğimiz hangi terzide var? Diktiğimiz her parça kalıp gibi oturuyor müşteriye. O zaman durmayalım Fuat. Hadi iş başına. Ee, usta, ee, sana bir mektup bıraktılar. Mektup mu? He? Kim bıraktı? Ee, bir çocuk. Ver bakayım şunu. Neymiş mektubunda yazmadığın çok önemli şey? Seni çok özledim Mehmet. Seni göremediğim günlerde nefesim tıkandı göğsüme. Sanki öleceğimi sandım. Niye çağırdın beni? E konuşup konuşup anlaşalım. Bitsin bu küslük. Dayanamıyorum ben hasretine. Ama Mihri. Aynı şeyleri söyleyeceksen. Bilmiyorsun Mehmet. Ne zor benim için. Sen erkeksin. Kimse bir laf dokundurmuyor sana. Hiç bilmiyorsun nasıl olduğunu. Ya ben ya ben ben nasılın düşündüm mü düşündüm mü hem bu işi bu hale siz getirdiniz bir şey yapmayacak mısın Mehmet ne yapabilirim söyle beklemekten başka çıkar yolumuz mu var bekleyecek zamanımız kalmadı ya sana sevdalıyım bilmiyor musun öyleyse neden elime tutuşturdun yüzüğü çok zoruma gitti dediklerin e, kızdım gücendim sana ne olacak şimdi Kaçır beni. İstersen, edersen kaçarım sana. Yet. Olmaz o iş. Neden kaçalım Miri'ye? Biz zaten nişanlıyız seninle. Ama bak işte engeller var arada. Geçilmiyor. Ben kendime laf söyletmem. Bir kızı alamadı da kaçırdı dedirtmem. Hem işleri bir yoluna koymam gerek. Mehmet her şeyi birlikte yaparız. Ne olur dinle kaçır beni. Hayır... ...kunca laftan sonra bunu yapamam. Hem önce o dayınla anan yola gelecek. İnat etme Mehmet. Beni böyle bırakma. Ben seni bırakmadım Mihri. Ölene dek de bırakma. Hadi şimdi gitmem lazım. Bu kaçma işini de unut. İnsan gibi evleneceğiz biz. Sadece biraz zaman lazım bana. Sık dişini. Mehmet. Mehmet gitme. Dur hele Mehmet. Mehmet. Zehra bunu da elekten geçir. Ee, Esma sen de şu hamurları bir çevir ver. Nakia da bunlar olmuş getireyim mi? Ee, biraz daha kalsın ee, önümüzdekini bir ovalayalım. <gülüyor> Tarhananın havası nasıl da güzel oldu. Ya. Bulgur gibi tane tane döküldü elekten. Acısı biraz fazla mı kaçmış ana? Yok yok iyidir iyidir. Tarhana dediğin biraz acı olmalı. İçtiğinde ısıtmalı adamı. E çocuklar yiyemezse? E geçen sene yaptığımızda acıydı. Nasıl yediler? Büyüdü gayrı çocuklar Zehra abla. Bak okula bile başladılar. De hadi, de hadi. Hem konuşun hem işleyin. Aa akşam olacak neredeyse. Geçen sene... ...Mihriye de vardı tarhana yaparken. Ne çok yardım etmişti. Ma nereden nereye? Öyle... Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Ana be, ne olacakmışlar böyle? Bir çare bulunmayacak mı? Çaresi kendi ellerinde Esma. Benim dediğimi dinliyorlar mı? Şunu da seresma. Esma. Ee, Mehmet ayrı inat ediyor, anam ayrı. İnat ettiğim yok Zehra. Bu işin yolu yorduğumu bir. Onu diyorum yalnızca. Hem baştan sen de tutturmamış mıydın olmaz diye. Benim dediğim başka bir şeydi ana Acının hemen üstüne düğün dernek yakışık almaz diye düşünüyordum e Mecbur olunca oluyor kızım Ne demişler düğünde beklemez cenazede Olmuşla ölmüşün çaresi yok Ne yapacağız ona bakalım Bunlar birbirlerini çok seviyor Seviyorlar ama az eziyet de etmediler kardeşime Aksilik etmese de şu zeytinliği satıverse Hazır alıcıda beklerken Oğlunu bilmezmiş gibi konuşuyorsun ana Olmaz dedi mi başka bir şey söylemez artık. Her şey parayla olacak diye bir şey mi var ana? Kız gönüllü işte. Bir göz kırpsanız alıp gelecek bohçasını. Orada dur Esma. Boyunu aşan işlere de karışma. Yetimoğlunu helalimin diline düşürtmem. Seviyorsa Mehmet'i bekleyecek biraz. Hem Mehmet de öyle istiyor. Ah anam benim. Sizin haberiniz yok demek ki. Ne oldu kız? Yeni bir haberin mi var? Gerçekten duymadınız mı? Neyi kız? Söylesene kız Esma. Çatlatacak mısın bizi? Mihriye'nin dayısı karısının oğlan kardeşini alacakmış kızı. Almanya'ya götürmek istemesinin hesabı oymuş. Ne diyorsun sen kız? Gerçek mi? <Gülüyor> He, gerçek valla. Kızcağız kıvranıyor çaresizlikten. Vay insafsız vay, vay. Nasıl girecekmiş sevenlerin arasına. Demek ondanmış bütün kları. <gülüyor> rezilerif nişanlı kıza göz koydu demek. Bir de okumuş etmiş derler ondan ötürü. Deli tayyara da bak sen. Ne işlere kalk kalkışmış. He ne olacak şimdi ana? Dur bakalım sen. Ben daha ölmedim çok şükür. Ne istiyorlar bilmem ki bende. Biraz kendimi toparlasam. Sakin, Sakin ol olacak. Mehmet. Koyverme kendini. Ha, bir, bir su getireyim mi ustam? Yok oğlum yok sağ ol. Ya nasıl sakin <gülüyor> olun komiserim? Bütün camları kırmışlar. Dükkanın dükkan yeri kalmamış. Dur Mehmet dur. İncelememiz bitmeden girme içeriye. Kasabanın göbeğinde nasıl olur şey? Bir Allah'ın kulu görmez mi yapanlar? Arkadaşlar her yeri inceleyin. Bütün ayrıntıları istiyorum. Gözünüzden kaçan en küçük bir şey kalmasın. Emredersiniz komiserim. Sıkma canını Mehmet, beş, on camla seni yıkamazlar. İşlerimin tam da düzeldiği bir anda. Ah, yapılır mı be komiserim? Sana söz veriyorum, bunu yapanı bulacağım. Hadi, hadi şu sandalyeye otur da rahatla biraz. Ya nasıl otururum komiserim? Komiserim, burada bir sigara ezmereti var. Hı. Torbaya koyun. İçeride taş sopa veya başka bir yabancı cisim var mı bakın. Em edersiniz. Mehmet, sen camcıyı çağır. İşimiz bittiğinde ölçüleri hemen alsın. Bizi buldum. Hı? Getir Mahmut buraya onu. Buyurun komiserim. Ne yazmışlar komiserim? Ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. Bu sana son uyarımızdı. Kararını vermek için üç için üç günün var. Ondan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Bir dost. Aynı yazdı bu. Anlaşıldı. ...bunlar vazgeçmeyecekler. Şu avukatı da bir çağır bakalım. Mahmut oğlum. Buyurun komiserim. Bütün şüphelileri takip alın. Erhal. Dükkanın camlarını kırmışlar değil mi anne? Evet oğlum, elleri oğlum, elleri kırılasıcalar. Dayıma da bir şey yaparlar mı anne? Allah'tan bulsunlar, ne istiyorlar bizden? Polisler bir yakalasın da görsünler günlerini. Ee, bugün okulda neler yaptınız bakalım? Sat kurtul oğlum şu zeytinliği. Adımızı yazdık, Hasan Az yazdı, hep ben doldurdum. Borçların hepsini kapatırız. Of kolum ağrıdı yazmaktan, bak tam burası ağrıyor işte. Hadi getirin defterlerinizi de bir bakayım. <gülüyor> Sana bir de güzel araba alırız Bak dayı bak Bak ben nasıl doldurmuşum bak Aferin <gülüyor> aferin Hadi sen de göstersene oğlum Benimki daha bit doldurayım öyle göstereceğim Aman yılda aldığımız bir iki teleke ya Değer mi çektiklerimize Öğretmen babanız imzalasın dedi ama <gülüyor> babamızın, öldüğünü, babamızın öldüğünü bilmiyormuş ki Aa, Benim kocaman dayım var demedin mi Ver bakayım kalemi Oğlum <gülüyor> Sana bir kötülük edecekler diye aklımız çıkıyor. Gel inada etme de satalım şu zeytinliği. Hem düğünlü yaparsın hem yeter ya. Zeytinlik, meytinlik atmıyoruz. Aman biz senin iyiliğin için söylüyoruz. Benim iyiliğimi düşünüyorsanız Öf. Zeytinlik konusunu bir daha açmayın. Anlaşıldı mı? Bismillah Kim olacak ki bu saatte? Ben bakayım. Otur otur. Otur sen abla. Ben bakarım. Muhtar Ne işin var burada senin Az dışarı gel hele Diyeceklerim var Hayırdır muhtar Geçmiş olsun arkadaş Duydum canım sıkıldı Başına her geleni benden niye biliyorsun Arkadaş Neyi senden bilmişim muhtar Ne demeye getiriyorsun Haftada bir karakola taşınmaktan Sayfalarca ifade vermekten yoruldum arkadaş Senin zorun nedir muhtar Ben seni şikayet etmedim ki Komiser sordu söyledim. Zetini sat diyen sen değil misin? 30 bin lira veriyorlar diyen karın değil mi? Yalan mı deseydim devletin komiseri? Bir daha benim adımı kimseye verme. O kadar söylüyorum sana. Verirsem ne alırmış? Bu köyü sana dar ederim bilesin. Sen nasıl oluyor da kapıma gelip beni tehdit ediyorsun be? Hadi hadi. Çek arabanı buradan. Yürü. Senin dilin fazla uzamış. Uzun ettin muhtar. El mi yaman bey mi yaman? Kapat oğlum kapıyı kapat, uymaz sen buna. Durum çok kötü Zehra, haftaya iki aile arasında nikah kıyacaklarmış. Gel böyle gel gel. Dur karı nikahımı kıyacaklarmış kız. Düğünsüz derneksiz. E oğlunun izni yokmuş. Düğünü Almanya'da yapacaklarmış. Şu yemi uzatsana. E, ee, Mihriye ne diyormuş bu işe? Aa, Mihriye'yi dinleyen mi var? İnadın zamanı mı Zehra abla? Göz göre kız elden gidiyor. Bu Mehmet neden böyle ediyor? <gülüyor> Mehmet ne yapsın Esma? Görmüyor musun? Kötü gün, kötü gün üstüne geldi. Boş dede sen gırtlağına dayandı çocuğun. <gülüyor> Mihriye sizden bir şey istemiyor ki. Bahçeme alıp geleyim diyor. Sizden tık çıkmıyor. <gülüyor> Biliyorsun bana göre hava hoş Ama anam Olmaz deyip geri kaykılıyor Hem Mehmet de Mehmet de istemiyor artık Bunca eziyetin üstüne soğumaz mı çocuk Bana öyle geliyor ki Anan he dese Bu iş olup bitecek Yalnızca anam değil Mehmet de soğudu bu işte Ben Naki anayla bir konuşayım mı ne konuşacaksın kız benimle? Riyeden söz ediyor ana. Haftaya nikah kıyacaklarmış. Yalan bu laflar. Bizim nabzımızı yokluyorlar güya. İnan. Mehmet'e de duyurmayın sakın, sakın. Elini belaya bulaştırmayın oğlana. <gülüyor> Ne vakit uyandın sen? Hiç mi uyumadın yoksa? Uyku tutmadı ana ne yapayım? Ah oh be oğlum, ah oh be oğlum, nasıl içim acıyor seni böyle gördükçe? Sonunda sana da duyurdular demek. Ee, neyi duyurdular? Yok oğlum yani bir şey değil. Her zamanki laflar işte. Hem ben sıkıntıdan ne dediğimi biliyor muyum? Evet. Neymiş o laflar? Yok oğlum, yok yok bir şey yok. Ee, ben gidip abdest alayım, ee, kaçmasın bu vakit. Ee... Dur ana, dur, dur hele. Söyle bana. Neymiş o laflar? Oğlum, önce... Bak önce yemin ver bir delilik etmeyeceğine. Yoksa vallahi de, billahi de tek laf etme. Tamam, tamam ana, tamam. Sözüm söz. Bir delilik etmeyeceğim. Bak yemin verdin, unutma. Mihriye'yi duydum. Ne olmuş Mihriye'yi? Neyini duydun? Mihriye'yi vereceklermiş. O ne demek ki ya? Hayır olsak da Mihriye benim nişanlım. Cümle alem biliyor bunu. Kim bu nişanlı kızı isteyen soysuz? Buralardan değil. Neredenmiş peki? Kızın dayısı. Kayın alacakmış Mihriye'yi. Almanya'ya gelin gidecekmiş. Öyle demiş anası konu komşuya. Kapatmış kız. Gün yüzü göstermiyormuş. Ana! Böyle bir haberi bana niye demiyorsun? Bak, bak oğlum. Ben de dün akşam duydum. Oğlum, Mehmet'im dur, dur hele, yemin verdiydin bak, bak oğlum Mehmet'im dur hele. Ana, ana çekil önümden. Ölümde çekilmem. Ne oluyor? Ne oluyor? Kendine <gülüyor> acımazsan bana acıyor oğlum. Abla, abla vuramam. Oğlum, oğlum, oğlum etme, eleme öldürecek misin beni? Anlasın. Senim mi olacaksın? Azirah, <gülüyor> Mehmet, Allah. dayı, Pelerin sesi bu. Bir dakika, bir dakika Allah. abla, abla sus hele. Bu ses ne ya? Yıldız, Yıldız. Dedim size Pelerin sesi. Köye niye gelmiş ki? Allah, Allah, Allah, Allah. sen hayra çıkar. Hey! Abi yangın! Yangın var. Yangın lan. Aa konuş beni. Konuş. Böyle. Konuş ne yangın? Hah? Mehmet abi, yangın var. Yangın abi. Nerede oğlum? Yangın nerede? Nerede? Dükkan. Dükkan yanıyor Mehmet abi. Aa. Oğlum Allah hangi Allah dükkan? Allah Allah. Benim dükkan yanıyor Mehmet abi. Aa. Hangi dükkan oğlum? Ben gidip ken abi dükkanı yıktılar. Dükkanı hammallah. Allah Allah. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> eh, gerçekten üzgünüm Mehmet. En azından eniştemin katil yakalandı. Evet. Adalet yerini buldu. Peki şimdi ne olacak? Bundan sonrası mahkemenin işi. Muhtar enişteni de tehdit etmiş. Zeytinliği satmaya ikna edemeyince işi zorbalığa dökmüş. Bakmış olmuyor Selman'la anlaşmış. Selman arabanın bakımını yapmış yapmasına ama... ...fren hortumu kullanılamaz durumdaki başka bir hortumla değiştirmiş. Çırağını sorgulayınca hepsini bülbül gibi şakıdı. Bizim pene duymuş bunları konuşurken. Enişteni Selman'ın öldürdüğünü anlamış. Ama yazık işte aklını toplayıp anlatamıyor derdini zavallıcık. Ya arazileri alan adam ne olacak? Mehmet bak o konuda bilmediğin bir şey var. Neymiş komiserim? O adam arazileri avukata aldıraran yani. Avukatın dediğine göre vekalet ettiği kişi Tayyar'mış. Nişanlının dayısı yani. Kim, kim? Tayyar mı? Neden böyle bir şey yapsın ki? Adam maden mühendisi. Aktepe'de büyük bir altın damarı olduğunu düşünüyormuş. Arazileri de haraç mezat kapatıp... ...kurduğu şirketin sayesinde altın arayacaktı herhalde. Önce muhtar ve Selman'ı cinayete onun azmettirdiğini düşünmüştüm. Muhtar'ın ifadesine göre adam sadece baskı yapın, parayı arttırın filan demiş... Yine de bunu kesin olarak öğrenmemiz için adamı sorgulamamız şart. Gerekli yazışmaları yapacağız. Biliyorsun adam almaya da yaşıyor. Bütün bu olanlardan sonra kendiliğinden geleceğini sanmam. Zaten derdi de Mihriye ve annesini Almanya'ya götürmek değil. Senin üzerindeki baskıyı arttırıp araziyi satmanı sağlamaktı herhalde. Ben... Ben böyle insanların... Sadece filmlerde olduğunu sanırdım Keşke öyle olsaydı evet Yazık ki sadece filmlerde değiller Ama seni çok takdir ediyorum Senin yerine bir başkası olsa O öfke ve intikam duygusuyla Gidip kendi başına bir şeyler yapmaya kalkışabilirdi Sense kanunlara güvendin Bu şehir eşkıyaları gibi Kanunsuz işlere girişmedin <gülüyor> İyi mi yap Bunca acı çektik Keşke ben de onlar kadar cesur olup... ...hakkım için dövüşseydim. E ne olacaktı o zaman? Onlardan ne ne farkın kalacaktı? Bak şimdi kim kazandı? Hı? Ben mi? Kazanmış mı oldum yani? E evet Mehmet. Sen, ablan, annen, yeğenlerin, nişanlın... ...şimdi siz kazandınız. Bu nasıl kazanmak be komiserim? Kazananın sevinci olur... ...mutluluğu olur. Bense yağmalandım. Bittiğim... Tükendi. Acın taze o yüzden böyle konuşuyorsun. Ancak fark edeceksin kazandığını. Yarın yeğenlerin yetişecek ve senle gurur duyacaklar. Ya şimdi? He? Ya şimdi komiserim? Dükkanım yandı. Eve ekmek götüremeyince ne diyecekler? O zaman da benle gurur duyup o gururla karınlarını mı doyuracaklar? Yılmayacaksın asla yılmayacaksın. Yılmayacaksın. ...kaldığın yerden devam edeceksin çalışmaya. Sağ ol komiserim. Sen de sağ ol. Handam! Ay, ay. Ne yapıyor bu çocuk orada? Ay, ay, bilmem ki. Bir baksak mı? Yok kız. Delenir de üstümüze yürür yine. Kimseyi almıyor ay, içeri. Gelirdiler... ...delirttiler en sonunda oğlumu... ...delirttiler işte... ...ay benim güzel evladım... ...ay benim güzel... ...benim güzel evladım... ...ziyan oldu aslan gibi oğlum... ...Zerra... Bir de ben gidip konuşsam... ...konuş kızım... ...git konuşucumun aklını aldılar... ...içim yanıyor... ...ay aslan oğlum benim Aa, aslan oğlum... ...bak çekit sesi sustu... ...çıkacak... Çıkacak mı acaba odamdan? Ay ben Zehra. Ben? Zehra, koş bak kızım, bak kardeşine, çık dışarı de, çık dışarı de, anam hasta oldu, çık de. Ana, Zehra, ana kaç kere dedim Ay. ses bile vermiyor. Ay yok, yok duramayacağım ben, gidiyorum. Ah. Çıkıyor, çıkıyor galiba, damın kapısı açıldı. Açıldı Aaa o ne be öyle Ayol ne yapmış Mehmet öyle Oğlum. Ne yaptın yavrum sen Bu ne evladım Bu Bu benim seyyar terzim ana aa, aa, aa. Aa. Ayol bu senin olanların bebek arabası değil miydi Zehra abla ee, Öyleydi öyle olmasına da şimdi Ay Mehmet kardeş Ay Hayırdır Neden koydun bu tek kolu dikiş makinesini Seyyar arabanın üzerine Oğlum bu düğme kutuları Fermuarlar ne arıyor bunun üzerinde ee, Ben terzi değil miyim ana Patates soğan olacak değil ya Ne yapacaksın bunlarla oğlum Terzilik yapacağım ana Ay. Durmayacağım yerinde Duramayacaklar be geçmeyeceğim hayata tutunmaktan. Teyel ipliğiyle tutturmuşlar bizi ya. hayata. İşte sen. iplerimiz. Ama yağma yok. Çift dikiş geçeceğim hayatın üzerinden. Sökemeyecek kimse ipimizi. Oğlum, oğlum. Oğlum deli olma Mehmet'im. Böyle üstü açık, altı tekerlekli, terzi dükkanı olur mu? Olur ama. Olur. gördün? ...bol gibi de olur. Ah, Mehmet'im oğlum. Ana, ana sus ana. Eylemeyin beni. İşe çıkıyorum ben. Akşama görüşürüz. Ha, abla. Söyle Mehmet'im. Miryay'a haber götür. Taksın yüzüğünü eline. Dayısını değil... ...onu alacağım ben. Söyle ona. Seneye yaza düğünümüz var. Dayı Nereye gidiyorsun? Dayı biz de gelelim mi? Okul yok bugün. Gelin aslanlarım gelin be. Dayı bağıralım mı? Ne diye bağıracağız oğlum? Şöyle terzi geldi hanım. Sökükler <gülüyor> dikilir. Paçalar yapılır. Terzi geldi hanım. <gülüyor> Gömlek dikilir, dikilir. Pantolon dikilir. At dayı size be.